Sevgisiz Adam Yazan Konrad Ayken Çeviren ve Radyoya uygulayan Sevgi Özyurt Yöneten Çetin Köroğlu Efekt Savaş Erhan Teknik Yapım Hasan Özyıvan Oynayan Zanatçılar Bil Mehmet Çerezcioğlu Lidya Sevtak Toktay Ayziyak Türker Tekin Maria Milihakör oldu. Julia Yıldızgültür. Jenny Elif Türken Kaptan Fipon Erhan Gökkücü. Jim Mustafa Yavuz. Walter Grapo Cevdet Arıcılar. Green Zeki Yolmaz. Bu bir İzmir Radyosu yapımıdır. Bil bil böyle üzgün durma Biliyorum anneni kaybetmek büyük bir darbe oldu bize Ama ne çare Unutmaktan başka ne gelir elimizden Annemi unutmak istemiyorum baba Tabi bil elbette unutmayacağız onu Hep bizimle birlikte her an yanımızda olacak Bu yüzden daha fazla üzülmeni istemiyorum ya Eminim o da seni böyle görse çok üzülürdü Anlıyorsun değil mi Evet baba Ama elimde değil Daha geçen hafta saçlarımı okşadığını Bana bu yaz neler yapacağımızı Anlattığını düşünüyorum da Hackley Falls'a halalarının yanına gideriz Diyordu Şimdi ise Bil, bil yavrum böyle yapma Boğacı'ya katlanmak benim için de Çok zor ama ne yapalım Şey Bak ne diyeceğim Sen yine git Hackley Falls'a Ne dersin Annenin bu dileğini de biraz olsun gerçekleştirmiş oluruz böylece. Peki sen? <gülüyor> Seninle gelebilmeyi ben de çok isterdim tabii. Ama buradaki işlerimi bırakamam bil. Hem hiç yalnızlık çekmezsin orada. Halaların sana kimseyi aratmazlar. Hı? Ne dersin anlaştık mı? Evet baba. <gülüyor> Hadi bakalım. Öyleyse gül biraz ha. Annen sana hep gamzelerin görünsün derdi unutma. <gülüyor> tamam baba. <gülüyor> tamam İşte geldik Bill Senin trenin bu perondan kalkacak Ne kalabalık Bu insanların hepsi Hackley Falls'a mı gidiyor Yok <gülüyor> Yo, sanmam Küçük bir kasabadır Hackley Falls Gerçi yıllar var ben oraya gitmeyeli ama Geliştiğini hiç sanmıyorum New York'tan çok uzak mı Oldukça Geleceğini yazdığım mektup umarım halamların eline geçmiştir <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı Jimmy istasyona Seni karşılamaya gönderirler herhalde Halamların emektar kahyası Jim hı -hı. mi Hı hı Sonunda onlarla tanışabileceğim Onlarla tanışmanı ben de çok istiyordum bir yıl. Daha önce pek söz etmezdin onlarda <gülüyor> Haklısın Doğrusunu istersen kardeşlerimi hiç tanımıyorum Desem yalan olmaz Tanımak için fırsatım olmadı çünkü Daha küçücük bir çocukken babam buraya New York'a gönderdi beni İyi bir tahsil görmemi istiyordu 22 yaşına gelinceye kadar da oraya hiç gidemedim Sahi mi? <gülüyor> evet Arada babam ve kardeşlerim New York'a gelirlerdi. Ama dedim ya, onlarla yakınlaşacak ortam bulamadım. Bu kısa süreli gidip gelmeler yeterli olmadı tabii. Ama sözlerim seni korkutmasın. Her şeye rağmen bizler birbirimizi çok severiz. <gülüyor> Kardeşiz ne de olsa. Annemle Hackley Falls'a tanışmıştınız değil mi baba? <gülüyor> evet. Hani 22 yaşında Hackley Falls'a gittim dedim ya. O zaman onu görür görmez aşık olmuştum. Hemen evlendim. Ertesi haftada kalkıp New York'a geldik Evlendiğinde anneni doğru dürüst tanımıyordu tanımıyordur diye. Ama daha sonra bunun hayatımda verdiğim En isabetli karar olduğunu anladım Annemi çok severdin Çok İşte bu yüzden bana Sence dünyanın en güzel yeri neresidir diye sorsalar Bütün geri kalmışlığını Halkının tutuculuğuna rağmen Hackley Falls derim Biliyor musun baba? Daha görmeden sevmeye başladım orasını. Öyle acele et bakalım. Tren perona girmek üzere. Ah sevgili Belkim bilir nasıl bir şey. Babası gibi yakışıklıdır bence. Ne dersin Julia? Bil babasına benziyor mu acaba? Bilmem aslına bakarsan babasının neye benzediğini bile çoktan unuttum. Oh Julia çok ayıp. Biricik kardeşimiz o bizim. Sakın bilin yanında böyle şeyler söyleme. Tabii ki söyleme. Oh hay Allah. Nerede kaldı bunlar? Cim istasyona gidelim neredeyse 3 saat oluyor. Merak etme belki de tren tehirlidir. Olabilir. Ee, hadi sen bir daha bak bana. Nasıl? Elbisem yakışmış değil mi Evet Cenni çok iyisin Senin yaşında ve evde kalmış bir kızın Olabileceği kadar iyi Julia İşte geldiler Ben kapıyı açarım Julia Hay Allah Daha aynaya bile bakamadım doğru dürüst oh. Öldüm bittim doğrusu Bu yorgunluk öldürdü beni Bu araba bizi emekli etti biz hala emekli etmiyoruz onu ha. <gülüyor> Kaç kez söyledim atalım bu hurda yığınını başımızdan. Kurtulalım diye. Ama dinleyen yok ki. Yolda tam beş kere bozuldu giderken de iki kere. Bir de baktım istasyonda boynu bükük bükük oturuyor bu çocuk. Tren geçeli bir saat olmuş Ne gelen var ne giden Aman cim ayak üstü lafa boğdun beni yine Baksana çocuk yorgunluktan ayakta bile duramıyor Sanki ben durabiliyorum Madem o kadar yoruldun şu kapıyı kapat ve git dinlen Eh kapatırım kapatırım tabi Ama Bill'le oturup sohbet etmeden bir yere gitmem Hoş geldin Bill Ben Jenny Çok memnun oldum efendim Ah ben de yavrum Şuna bak Jim ne kadar terbeli değil mi Hadi gel. Şimdi de Julia halanla tanış. O benim ablam. Benden 6 yaş büyük. <gülüyor> o, o her şeyi biliyor canım. <gülüyor> Yolda anlattım. Julia'nın senden 6 yaş büyük olduğunu da merak etmesin. Bakıyorum yorulunca çelende düşüyor acığım. İşte bil. Julia halanda burada. Hoş geldin bil. Umarım burada mutlu olursun. Sağ olun efendim. Geç otur şöyle. Şimdi anlat bakalım baban nasıl? Babam iyi. İşleri çok sıkışık yalnız Durmadan çalışıyor Annemin ölümü bile etkilemedi işlerini Belki de bir teselli olsun diye vermiştir kendini işine Baban Rebek'ayı çok severdi Onun ölümü babanı çok etkilemiştir eminim Annenin ölümü bizleri de çok üzdü Baban daha anneni tanımazken Rebeka bizim en yakın arkadaşımızdı Sağ olun efendim Ne oldu Bili? Ne o yüzünün hali? Hadi sil bakalım gözyaşlarını Hadi Üzme kendini bu kadar Üzülmekle giden geri gelmez ki Üstelik hayat devam eder Bizler de üzerimize düşen görevleri Sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdürürüz Hiçbir şey olmamış gibi Baban da böyle yapıyor Sen de böyle yapmalısın Denerim efendim Julia Nasihatın sırası mı şimdi Çocuğa aç diye sormadık bile Teşekkür ederim Trende yedim ben yo. Trende alanın zencefilli çöreği gibisini de yemedin ya. Onları senin için yaptı. Söyle getirsin. de Belki bize de verir. Niye böyle söylüyorsun Jim? Ben başka zaman o çöreklerden yapmıyor muyum? Aa, yapıyorsun tabi. Kaptan fipene götürmek için. Bana bak Jim. Tamam babamız öldükten sonra bizi sen büyüttün. Çok emeğin var üstümüzde. Ama bu bizim her şeyimize karışma hakkını vermez sana. Yeter jeniala. Getireceksen getir şunları. Allah Allah Bu saatte bu da kim Kaptan Fipon'dur elbet Sanki bu eve ondan başka giren var mı Bir dakika Bir dakika geliyorum İyi akşamlar Oo, İyi akşamlar kaptan Hoş geldiniz Hoş Hangi rız yarattı sizi buraya New York'tan yeğeninizin geleceğini duydum da Sahi mi? Kim söyledi bunu size Ben söyledim Hı. İstasyona giderken bozulan arabayı birlikte onardık da Hoş geldiniz kaptan hoş Bu yeğenimiz Bil Sen de hoş geldin Bil <gülüyor> Hoş bulduk efendim İşte artık herkesi tanıyorsun Bil Yolda da söyledim ya Bu kasabada tanıyabileceğin insanların hepsi bu Aa, Sakın arkadaş filan bulabileceğini sanma o, Çocuğun gözünü korkutmayacağım Niye doğru değil mi Bak Bil Biz tetiz insanlarız Konuşacağımız ilişki kuracağımız insanları dikkatle seçeriz Bu kasabada yakın ilişkiler kurulabilecek kadar kibar asil insanlar yok Kaptanın Fipun'a gelince o akrabamız sayılır Uzaktan tabi Kaptan akrabadan çok gerçek bir dosttur bizim için Siz gerçekten kaptan mısınız? Evet Bil ben gerçek bir kaptanım <gülüyor> Ama burada deniz yok ki Kaptan Fipun bu işi bırakalı çok oluyor Bil Bu iş bırakılmaz bayan Cene Bir kaptan ancak denizlerde ölür Ama yıllardır buradasınız Sağlığıma kavuşmak için bayan ne? Eski sağlığıma kavuşmak için. Peki sonra? Yani sağlığınıza kavuştuktan sonra yine sağlığınız bozulsun diye denizlere mi döneceksiniz? Evet denizlere. Yuvama döneceğim. Bence artık evlenip burada bir yuva kursanız daha iyi edersiniz. Kaptan buraya biraz uzakta beyaz çiftlik evinde oturuyor Bil. İstediğin zaman onu ziyaret edebilirsin. Çok memnun olurum. Gelirsin değil mi Bil? Tabii gelirim Gidip körekleri getireyim Kolay gelsin Size yardıma geldim ah, sağ ol delikanlı Ama benim bahçede yapılacak işim bitti Bugünlük yani Çok üzüldüm Keşke daha erken gelseydim boş ver evlat üzülme Hem bu çiftlikte işten bol bir şey yok Sen yeter ki yapmak iste. Şimdi benim yapabileceğim bir şey var mı? Evet, eh, varsayılır. Birazdan kasabaya inip alışveriş yapacağım. Sen de benimle birlikte gel, yolu öğrenirsin. Bundan sonra alışverişi sen yapacak mısın? Kasabaya yürüyerek mi gideceğiz? Elbet yürüyeceğiz. Arabanın halini sen de gördün. değerli. Biraz oturup dinlenelim şu arada. daha çok yolumuz var. Peki Cem, şey <gülüyor> size Cem diyebilir miyim? Tabii delikanlı diyebilirsin. Biliyor musun Cem, burayı çok sevdim. New York'tan öyle farklı ki. Her taraf yem yeşil. Bu güzellik beni çılgına çeviriyor. <gülüyor> Buna da alışırsın bil. Hatta sıkılırsın bile. <gülüyor> Burada sıkılacağımı hiç sanmıyorum. Her yeri görmek Her tarafı karış karış dolaşmak istiyor Her tarafı mı? Aa, bana bak Bil Şurayı görüyor musun? Yeşillikler arasındaki ev mi? Evet Ne kadar da eski Bir harabe sanki Aslında zamanında güzel bir galiba Ama şimdi bakımsızlıktan yıkılacak neredeyse O evden uzak dur Bil Neden? Kim oturuyor orada? Willard'lar. Yaşlı ve yarı deli Ayziyak oturuyor. Deli Ayziyak mı? O da kim? Şeytanın ta kendisi. Ona bakan taş kesilir bence. <gülüyor> Hadiciğim. Bu benzetme çok abartılı değil mi? Yuhu hayır. Hatta onu anlatmaya yetmez bile. Kim bu Ayziyak? Nasıl bir adam? Neden deliciğim? Anlatsana. Çünkü Bayan Willard ve Lydia Lydia da kim? Ayziyak'ın kızı Evet Cem Başver bil aklını evden uzak tut yeter Neden Çünkü halanlar hiç hoşlanmazlar o adamdan Deli Ayziyak da halanlardan nefret eder Bil Bil Geliyorum hala Banyonu aldın galiba Bak elin yüzü naşıldaymış Evet hala Ahırları çok iyi temizlemişsin bil eline sağlık. <gülüyor> Sağ olun. Ha biz elma bahçesine gidiyoruz bugün batımını seyredeceğiz. Sık sık yaparız bunu. Sen de gelmek ister misin? Tabi sevinirim <gülüyor> oh, çok yoruldum yine. Hey gidi kocacığım. Neydik ne olduk değil mi? Çocukken bizi sırtında taşırdı yorulmazdın. <gülüyor> şimdi ise iki adımlık yola gelemiyorsun Ece ne yaparsın yaşlılık <gülüyor> Hem burası işte iki adımlık yer değil <gülüyor> Evet seni bayağı yorduk Cem. Ama gün batımı en güzel buradan seyredilir Haklısın hala Burası bir harika Hele güneşin nehrin suları üstündeki akisleri Allah'ın cezası işte gidiyor O da kim hala Nehrin üstündeki köprüde Ayziyak Dilerim suya düşer ve boğulur Elinde bir şey var Bir fıçı Ay ya şey Artık şişeler de yetmiyor galiba İçkiyi fıçıyla içiyor Desenize bu akşam yine Ne var Cem Deli Ayziyak bütün gece durmadan içer Kendini kaybedince de Kızıyla karısını dövmeye başlar Kamçıyla Her tarafta zavallıların çığlıkları yankılanır of, Bu korkunç bir şey Kendisi de korkunçtur Onları dövdükten sonra yorgunluktan sızar kalır Sonra da bütün gün uyur Peki çalışmaz mı bu adam Çalışmak mı o böyle şeyleri bilmez Karısıyla kızını bir köle gibi Çalıştırır tarlada Sonra da bütün parayı alır ellerinden içkiye yatırır Peki karısıyla kızı Hiç seslerini çıkarmıyorlar mı Ne hatlar ne Zaten bu baskıdan bu kadar ezilmekten şaşkına dönmüş Zavallılar Hiç kimse engel olmaz mı bu adama Hayır Bill Hiç kimse cesaret edemez buna Aslında herkes nefret eder ondan Ama kızdırıp üstleri sıçratmamak için de Ağızlarını açıp tek laf söylemezler Herkesi çok korkutmuş olmalı Evet o bunu zevkle yapar Çünkü o da insanlardan nefret eder Bu adam hayatında hiç kimseyi Gerçekten sevmemiştir eminim En iyisi ondan uzak durmak bil Onu görürsen yolunu değiştir Onun hakkında bir şey duyarsan Duymazlıktan gel İstersen herkesle konuş bu kasabada ama Onunla konuşma Ondan uzak dur Bil oh, Hoş geldin Bil Ne o çok yorgun görünüyorsun <Gülüyor> Evet kaptan gerçekten yoruldum Terden sırılsıklam olmuşsun Geç otur şöyle dinlen biraz <Gülüyor> Sağ olun efendim Sakın bana Celi Halan'ın zencefelli çörek gönderdiğini söyleme. Bu kadın ölüm nedenim olacak benim. <gülüyor> Yazık ki geliş nedenim bu kaptan Fippin. Ver bakalım başa gelen çekilir. İki çörekle beni denizlere dönemeyecek kadar şişmanlatacağını sanıyorsa aldanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. O elinizdeki nedir kaptan? Ya, ne tuhaf bir soru dürbün olduğunu görmüyor musun? Ha, ama galiba haklısın sıradan bir dürbün değil bu ancak benim gibi usta denizcilerde bulunur Çok küçük bir şey ama Küçük oluşuna bakma bununla bu vadideki bütün olan biteni görürüm ben Hatta sen buraya gelirken alnındaki ter damlacıklarını sayıyordum <gülüyor> Ben de bakabilir miyim? Tabii tabii çok dikkatli ol yalnız Kucağında minicik bir yavruyu tutuyormuş gibi şefkatli narin tut onu Yoksa aksiliği tutar bir şeycikler göstermez adama Peki kaptan. Dikkat ederim. Eee? Nereye bakıyorsun öyle? Willard çiftliğine. Hı -hı. E, bil. Senin yerinde olsaydım bu konuda çok dikkatli davranırdım. Söyle bakalım ne görüyorsun? Fazla bir şey göremiyorum. Biraz bulanık. Dedim ya bu dürbünü kullanmak herkesin harcı değildir. Ooo. Durun durun. Elin pencerelerini seçebiliyorum. Hepsi de kepenkli. Ama... Biri hariç. Evin içerisini göremiyorum. Oh Duvarlara bakın. Zift gibi kapkara. <gülüyor> Bütün görebileceğim buysa. <gülüyor> Ayziyak kızını çok mu döver? Böyle düşünmenin sebebi ne? Halamların anlattığı şeyler. Öyle mi? Biliyor musun bir... Ayziyak halamlardan nefret eder. Neden? Bir keresinde halanlar tesadüfen oradan geçiyorlarmış. Lidya'nın çığlıklarını duymuşlar. Hemen oraya gidip Jim'le birlikte Ayziyak'ı durdurmuşlar. Jenny halan biz oraya gitmeseydik Lidya'yı belki öldürecek de der durur. Bu yüzden mi nefret ediyor halamlardan Sanmam. Aslında o herkesten nefret eder. Ama neden bilmem. Sizin aileye karşı özel bir kini var sanki. Bunun nedeni geçmiş de olmalı. Neyse Bil. aklım varsa unut bunları üstüne gitme. Zaten çiftlikteki işlerden fırsat bulabileceğini sanmıyorum ya Julia hala, Şu gelen adam kaptan değil mi? çekip bakayım pencerenin önünde e, Tabii ya o Ne? Kaptan mı geliyor? Hay Allah Ne zaman üstün başın perişan olsa çıkar gelir bu adam Nereye gidiyorsun Cenni'ye? Gidip kendime bir çeki düzen vereyim Bence bu adam Ziyaret saatlerini çok yanlış seçiyor Çok Kaptanın ziyarete geldiğini hiç sanmıyorum ya <gülüyor> Şunun haline bakın Nasıl da telaşlı Dürbünü bir şey görmüştür yine Bir saniye bile dürbünün başından kalkmaz ki Ne oldu acaba? Kaptanı daha önce hiç böyle görmemiştim Ağlı şöyle ise Kaptan bu kasabaya bir türlü alışamadı Çok sıkıcı buluyor burasını Durmadan yeni bir şeyler aradığından... ...dürbünün başından hiç ayrılmıyor. Ah gidip kapıyı açayım. İyi akşamlar Cem hanımlar neredeler? Aa salondalar kaptan. Ne oldu yine? Ayziye kızını mı dövdü? İş aklını yorla Tahmin bile edemezsin. Hoş geldiniz kaptan iyi akşamlar. İyi akşamlar Rülya Bil. Ee anlat artık. Müthiş bir kavga. ...Huckley Falls, Huckley Falls olalı böylesini görmedi. Ayziyak mı yine? Evet o. Bay Green'in bürosunu başına geçirdi. Ee Ayziyak bu. Yılda bir kez biriyle dolaşmadan yapamaz. İlk kez olmuyor. Tabii, ha, tabii ya. Geçen yıl Bay Body'nin dükkanını alt üst edip... ...adamı doğduğuna pişman etmemiş miydi? Ha? Neden yapmıştı bunu? Bir nedeni yoktu aslında. Ama dedim ya Ayziyak bu. Sağa solu belli olmaz. Galiba Bay Body yanlışlıkla fazla para almış ondan... ...tam farkına varıp parayı iade ediyormuş... ...ki bunun üstüne yumruğu yemiş. Az cimri değildir o ihtiyar. <gülüyor> Hem de nasıl. <gülüyor> Dünyanın bütün cimrileri birleşse... ...onun kadar olamaz. Karısıyla kızını hayvan gibi çalıştırır tarlada. Kendisi ise durmadan içer. Kafayı bulunca da... ...böyle kavgalar çıkarır işte. Ama bu kez sarhoş falan değilmiş. İyi akşamlar kaptan. İyi akşamlar. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz? yakın son kavgasına. Yine mi? Ah kudurmuş bu adam Anlatsanıza kaptan ne oldu Fırsat bulursam anlatacağım tabi Sizi dinliyoruz kaptan Akşamüstü kasabaya inmiştim Bir dene göreyim Bay Green'in bürosunda sandalyeler havada uçuyor Camlar bir Ay. bir aşağı iniyor Aa, Neden Ayziyak benim mektubumu açıp okudun diye tutturmuş Sonra da adamın boğazına yapışmış tabi Bay Green'i e neden okusun onun mektubunu Yıllardır bu kasabanın postanesinde çalışır Daha önce böyle bir şey yaptığı ne duyulmuş ne de görülmüştür. Bunu Ayziyak'a anlatmak mümkün mü? Yüzü sinirden mosmor olmuştu. Adeta çıldırmıştı adam. Araya giren olmadı mı? Kimse buna cesaret edemedi. Herkes onun gücüne şaştı kaldı doğrusu. Bu adamı dövüşürken gören hiç kimse Ayziyak'ın Bay Green'den on yaş büyük olduğuna inanamazdı. Peki Bay Green nasıl? Ona bir şey oldu mu? Evet ama hayatı bir şey değil. Dövüşürken kolunu kesmiş yalnız. Yedi dikiş attılar. Peki... Ay ziyaka tutuklamadılar mı Hayır Bay Green şikayetçi olmamış Hatta suçu üstüne almış Neden Ne yapsın adam onunla uğraşılmaz ki Tanrı o ihtiyar şeytanın şerrinden korusun bizleri Evet delikanlı bir isteğim mi var Bir mektup gönderecektim New York'a İyi ver bakalım Buyurun efendim Pul'un parası. Tamam. Şu pul'u da yapıştıralım şöyle. Bay Green sizsiniz değil mi? Evet. Neden sordun? Hiç. Merak ettim sadece. Öğrendin işte. Başka bir isteğin var mı? Hayır teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hey baksana bir dakika. Evet. evet. Senden bir şey rica etsem yapar mısın? Üstelik para da vereceğim. Ne yapacağım? Bu mektubu sahibine götürür müsün? Kime? Ayziyak Bilarda Ayziyak Villarda mı? Evet Bu işe karşılık bir dolar veririm ne dersin ha? Götürürüm Gideceğin yeri biliyor musun? <gülüyor> evet Yalnız fazla oyalanma orada Mektubu verir vermez geri dön Peki hey Bana bak o adam tekin değildir dikkat et Sonra söylemedi deme Hemen geri döneceksin. Anlaştık değil mi? Evet. İyi al şu mektubu öyleyse. Bir doları da hadi güle güle. Tanrı yardımcın olsun. <gülüyor> Ne istiyorsun umarım buraya gelmek için iyi bir nedenim vardır Şey e, Mektup Bay Bilal'da mektup getirdim Asiyak Ne var Size bir mektup efendim Niye Bay Green getirmedi Bilmiyorum Benden getirmemi rica etti İyi ver bakalım Bir daha da bu pis işi yapma anladın mı Anladım efendim Kimin oğlusun sen Baban kim Walter Crabble. Yani sen Rebecca'nın oğlu musun? Evet. Hadi çabuk defol buradan. O adama da söyle bundan sonra kendisi getirsin bektuplarını. Söylerim. Şuna bak hala oyalanıyor. Eğer hemen toz olmazsan arkandan ateş ederim. Gidiyorum efendim gidiyorum. Daha canlı daha canlı. <gülüyor> şöyle. Hey, şuna bak. Ne o yerdeki hı? Lidya ne o? Çabuk getir şunu bana. Al baba. Bir şapka bu. Şapka olduğunu görüyoruz. O sersem düşürdü herhalde. Başında şapka yoktur ki. Ama neyse. Ben yatmaya gidiyorum. Sen o pis şeyi ocağa at Lidya. <Gülüyor> Ne istiyorsun? Bu şapka senin mi? Evet. Bizim orada düşürmüşsün. Biliyorum. Neden? Oh, arkandan yetişeceğim diye canım çıktı. Söylesene neden? <gülüyor> Tekrar gelebilmek için. Bahane olsun diye. Sen delirtin mi? Babamdan korkmuyor musun? doğrusun istersen korkulacak bir babam var Lidya. Şapkayı oraya bırakırken bu kadarını tahmin etmiyordum doğrusu. Adamı nereden biliyorsun? Halamlar söyledi. Halanlar kim? Julia ve Jenny oh, Onlar senin halaların mı? Tanıyorum onları Bir keresinde Biliyorum Lidya Peki senin adın ne? Bill Halanlarla mı oturuyorsun? Şimdilik ama sonbaharda New York'a dönerim herhalde New York'a mı? Evet okulum açılacaktı da oh, Okula da gidiyorsun demek <gülüyor> Tabi Peki sen? Hayır babam beni göndermez <gülüyor> ne şanslısın Okulda birçok arkadaşım vardır Senin arkadaşın yok mu? Hayır Tarladan başka bir yere bırakmazlar beni Tarlaya da annemle giderim zaten Bana New York'u anlatır mısın Bill? Anlatırım tabi Ama dur şimdi olmaz Babam uyanıp yokluğumu fark ederse Isaac gerçekten senin baban mı? Tabi neden? Hiç Hiç ona benzemiyorsun da Biliyor musun Lidya? Çok güzel bir kızsın sen <gülüyor> Sahi mi Artık gitmeliyim Şey yine gelecek misin Sen istersen gelirim Bilmem A Ama yok olmaz Kesinlikle olmaz Sakın bir daha buraya gelme bil Babam görürse ikimizi de öldürür <Gülüyor> Ne kadar sessiz geldin birden Birdenbire arkama dokununca sandım ki Deli Ayziyak seni boğazlamaya geldi sandın değil mi? Ay, öyle bir şey demedim ama Demen gerekmez <gülüyor> Bu kasabada herkesin babama Deli Ayziyak dediğini biliyorum Yalan da değil hani Üstelik gerçekten gelip seni şu acıkta boğazlayabilirdi Neden? E bizim evi gözetliyordun A, e, Hayır ben sadece İnkar etme Bir haftadır her gün buraya gelip bizi gözetliyorsun Beni gördüğünüzü sanmıyordum Bu ağaçlar iyice gizliyor beni Hem sen biraz önce tarlada çalışmıyor muydun? Evet Ama seni görünce eve doğru gittim Seni yanıltmak için Sonra da arka taraftan dolaşıp gizlice buraya geldim Neden? Bir kez daha uyarmak için Sana bir daha buraya gelme demiştim beni dinlemedin Seni görmek istedim Beni görünce sevinirsin sanıyordum Yanılmışsın Hadi Lidya Benimle konuşmayı sen de istiyorsun Bana burada hiç arkadaşım yok demedin mi? Bunu söylerken neredeyse ağlayacaktın Üstelik sana New York'u anlatmamı istiyordun Vazgeçtim Buna inanmam Eminim buradan başka bir yer görmemişsindir Kimse de anlatmamıştır sana Hiç arkadaşın yok çünkü Arkadaş falan istemiyorum ben Neden? Yapay yalnız olmak hoşuna mı gidiyor? Bütün gün tarlada çalışmakla mutlu olduğunu söyleme inanmam Ben Bilmiyorum Hem seninle niye arkadaş olayım? Yarın öbür gün gideceksin buradan New York'a Ben yine yalnız kalacağım Hoş gitmesen de bir şey değişmez ya Sen daha babamı tanımıyorsun Tanısan korkardın Buraya uzaktan bakmayı bile cesaret edemezdin Evet çok yalnızım Hiç arkadaşım yok burada Çünkü kimse buna cüret edemez anladın mı Ben babandan korkmuyorum Lydia. Evet şimdilik Merakın geçinceye kadar Babamı gerçekten tanıyıncaya kadar Sen ne dersen de babandan korkmuyorum İstersen Her gün gelirim buraya Sahiden gelir misin Söz veriyorum ya nerede kaldın Hiç gelmeyeceksin sandım Neden Bir aydır her gün buraya gelmiyor muyum Geliyorsun Ama gecikince aklıma hep kötü şeyler geliyor Babanla ilgili Merak etme babam bu saatlerde hep uyur Peki annen O da Babamın uykuda olmasını fırsat biliyor Zavallı kadın Gündüz tarlada Akşam evde durmadan çalışmaktan öylesine yoruluyor ki Babam başka zaman beş dakika göz açtırmaz ona Ya sana Lidya Babanın sizi böyle çalıştırmasına Sizi böyle kullanmasına çok üzülüyorum Buradan gidince aklım hep sizde kalacak Buradan gidince mi? Okula gitmem gerek biliyorsun Biliyorum Hadi asma yüzünü öyle Daha önce konuştuk bunları seninle. Şimdi gitsen bile bir gün mutlaka döneceğim buraya. Babam beni arıyor herhalde. Çabuk git buradan bir hadi koş. Hayırladı ya. Seni burada bırakıp gidemem. Hadi bil yazılırım. Seni görmeden kaç git buradan. İkimizi birlikte görürse daha kötü olur. Peki gidiyorum. Ama yarın yine seni burada bekleyeceğim. Geleceksin değil mi? Söz ver bana. Ha, gelirim, bir gelirim. Hadi kaç sen. Hoş geldin Bil Ne bu halin Şey koştum da Neden görende arkandan bir kovalıyor alıyor sanacak ee, Eve geç dönmek istemedim Gecikeceğin kadar geciktin zaten Kasabaya gideli neredeyse beş saat oluyor Alışverişin bu kadar zaman alıcını hiç sanmıyorum Biraz dolaştım Öyle mi nerelerde acaba Korulağa gitmiştim Sahi mi? Ee, sakın vilartların çiftliğine olmasın Yoo Bunu da nereden çıkarıyorsunuz? Görenler var Bil Görenler mi var? Kim? Ben gördüm Sana dürbünümle bu vadede olan her şeyi görebileceğimi söylemiştim Yarın buradan gidiyorsun Bil Hala Neler diyorsun? Yanlış duymadım buradan gideceksin diyorum Daha önceden vermiştim bu kararı Kaptan senin her gün oraya gittiğini ilk söylediğinde sonunun buraya varacağını biliyordum Bu yüzden babana mektup yazdım Burada daha fazla kalamayacağını anlattım ona Hayır hala Beni böyle gönderemezsiniz Lidya'yı bu durumda bırakıp gidemem Burada daha çok kalmanı biz de isterdik ama başka çaren yok Başına kötü bir şey gelmeden gitmelisin buradan Çalışıyorsun galiba Merhaba baba Gel bitti sayılır Şu dersi de versen çok sevineceğim Şimdiden verdim gözüyle bakıyorum Son sınavım bu Çok iyi hazırlandı <gülüyor> Güzel güzel Oğlumun üniversiteyi bitireceği günü görmek Benim için çok kıvanç verici olacak Sağol baba O güne az kaldı <gülüyor> Biliyorum biliyorum Bu yüzden sana vereceğim hediyeyi şimdiden hazırladım <gülüyor> Sahi mi nedir <gülüyor> Al işte bu grand biletti. Hı hı. <gülüyor> evet dur, dur dur dur bir de haberim var. Daha doğrusu bir sürpriz. Hadi baba söyle meraklandırma beni. <gülüyor> Peki, sıkıdır öyleyse. Jenny Halan'la Kaptan Phippen önümüzdeki ay evleniyorlarmış. Oho. İşte bu yüzden Hackley Falls'a gitmek seni sevindirir sanıyorum. <gülüyor> Harika. Sonunda Jenny Halan kaptanı ikna etmeyi becerebildi demek. <gülüyor> evet. Baba bil sen bu habere ne kadar çok sevindirdim. Ben de öyle ben de öyle. Oraya gitmek sevindirecek beni. <gülüyor> Tahmin ederim. Ee, daha ilk gittiğinde çok sevmiştin orasını. Ama ondan sonra bir daha gidemedim. Her gitmek isteyişimde bir şeyler çıkardın. Nedenini biliyorsun bil. Halanlar çok kibar bir şekilde de olsa... ...oraya gitmenin doğru olmayacağını... ...kaç kez ima ettiler. Buna rağmen gitme... Haklısın. <gülüyor> Hem geçen yıl Cem'in öldüğünde gitmiştin... ...Hackley olsa Bunu niye saymıyorsun? ya Ama o zaman çok az kalmıştım. Neden? Üsteseydin daha fazla kalabilirdin. Evet baba ama kalamadım işte <gülüyor> Halamlar sana karşı bir kusur mu etmişlerdi? Yok halamlarla bir ilgisi yok Sadece oraya giderken çok fazla hayal kurmuştum Orada birinin beni beklediğini sanıyordum Evet O kasabaya son gidişimde Biliyor musun Bil seni tekrar aramızda görmek bizi çok sevindirdi. Beni de kaptan. Ama keşke geliş nedenim Jim'in ölümü olmasaydı. Jim'i kaybetmek hepimizi perişan etti. Ama çok yaşlıydı. Son bir yıldır yataktan kalkamıyordu. Acı çekiyordu Bil. Keşke daha önce gelseydim buraya. Onu son bir kez daha görmeyi ne çok isterdim. Hem... Hı hı. Ne var Bil? Bakın kaptan. Belki şimdi sırası değil ama... ...bu konuyu açmadan edemeyeceğim. Çünkü bu benim için çok önemli. Aslında buraya gelişimin... ...gerçek nedeni de bu. Nedir? Lydia. Onu merak ediyorum. New York'a dönünce belki yüzünü bile hatırlamam sanıyordum... ...ama aradan yıllar geçince... ...ona duyduğum ilginin... ...basit bir çocukluk hevesi olmadığını anladım. Lydia'yı seviyorum kaptan. Öyleyse onu unutmaya bak bil Neden? Çünkü belki sen onu seviyorsun. Buna bir diyeceğim yok. Ama onun da seni sevmesi gerekmez mi? Sevmediğini nereden biliyorsunuz? Seni sevseydi o adamla birlikte kaçmazdı. Neler söylüyorsunuz? Lidya birisiyle mi kaçtı? Buna inanmam. Yazık ki doğru bil. İnansan iyi olur. Peki kim? Kimle? Genç bir çocuktu. Ama Ayziyak peşlerini bırakmadı. Saçından sürükleyerek getirdi kızını kasabaya. Nasıl dövdüğünü de tahmin edersin sanıyorum. Şimdi burada demek. Evet Bil burada. Hala onu görmek istiyor musun? Hayır kaptan. Beni sevseydi beklerdi. Gerçi ona hiçbir vaatte bulunmadım. Hiçbir söz vermedim ama... ...sevseydi beklerdi. Gözlerime inanamıyorum Hoş geldin yavrum Hoş bulduk Ceni hala Ah bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayacağını Biliyordum zaten Peki baban nerede Babam işleri yüzünden gelemedi Ama mutluluk dileklerini benimle gönderdi ah. Oh valla Seni gelinlikler içinde görmek ne güzel <gülüyor> Sağ ol Bil Bazıları bu yaşta gelinlik giyilir mi Hiç diye pısıldaşıyorlar ama umurum değil Ah Yüceli Tabi gelinlik giymenin yaşı mı Hadi gel bir Bahçeye çıkalım biraz Burası çok sıcak oh, Dünya varmış Bu işin bu kadar yorucu olduğunu tahmin edemezdim İnsan bu yaşta böyle şeylere kolay katlanamıyor doğrusu Güzel bir parti aslında Sadece fazla kalabalık Bu kadar çok insanı çağırmak halının fikriydi Hani elinden gelse evlendiğini bütün dünyaya duyuracak. <gülüyor> Oysa ben şöyle basit, sade bir töreni tercih ederdim. <gülüyor> halam bugünü yıllarca bekledi kaptan. Basit bir törenle geçiştiremezdi. Haklısın Bil. Bu onun için çok önemli. Yanlış anlama benim için de önemli. Ama bu kalabalığa ne gerek vardı onu anlamıyorum. Zaferini kutluyor. söyleseniz <gülüyor> Söylesenize kaptan. Halam sizi nasıl ikna edebildi? İkna mı? <gülüyor> ne iknası? Aslında onunla evlenmek isteyen bendim Ama bir takım engeller Ne engelli kaptan? Denizlere dönme isteğinden mi söz ediyorsunuz gene? Hayır bil bununla ilgisi yok Onlar bahaneydi Niye öyleyse? şey. Bak evlat senden saklayacak değilim Uzun süre çok hastaydım Tedavi için gelmiştim buraya Bu kasaba sessiz sakin temiz bir yerdir Gerçekten iyileşmeden ne eski işime dönebilirdim ne de evlilik gibi bir şeyi düşünürdüm. Çok üzüldüm. Peki şimdi nasılsınız kaptan? Eh denizlere dönemeyecek kadar kötü, evlenebilecek kadar iyi. <gülüyor> <gülüyor> Halan anlayışla karşıladı beni. Çok iyi bir kadın. Ee, neyse ben yeterince konuştum. Gelelim sana Kendinden söz etsene biraz. İyiyim kaptan görüyorsunuz işte. okulumda bitti. Tamam Bilim. Aslında ne sormak istediğimi anlıyorsun sanırım. Halamın sorduğu şeyleri mi? Dedim ya... ...New York'ta sözlüm falan yok. Peki o konu... ...umarım artık senin için bir sorun değildir. Bakın kaptan... ...Lidya'dan söz ediyorsanız... ...onu hala... ...unutamadım. Unutabileceğimi de sanmıyorum. Ama konuşmuştuk seninle. Onu tekrar görmek bile istememiştin. Çok öfkelenmiştim. Kendimi büyük bir ihanete uğramış hissediyordum... Haklıydın da. Öyle. Ama bir kez olsun Lidya ile konuşmak... ...ona bu davranışının nedenini sormak istiyordum. Tanıdığım kadarıyla o önüne gelen biriyle kaçacak kız değildir. Onunla konuşacağım kaptan. Ancak o zaman bu mesele kafamda çözüme ulaşacak. Israrlısın demek. Ama tek sorun Lidya'nın o adamla kaçması değil ki. Asıl sorun babası. Yıllar Ayziyak'ı hiç değiştirmedi. <gülüyor> Ayziyak umurumda değil. Bu kez o adam ne yaparsa yapsın... ...kaçıp gitmeyeceğim buradan. Lidya ile konuşmadan yani. Kafana koymuşsun bir kere ne desem boş. Ama dikkatli ol bil. Olurum. Meraklanmayın. <gülüyor> ben de gidip konuklarla ilgilensem iyi olacak galiba. Yine konuşuruz bu konuyu. Şimdilik hoşça hoşçakal. orada Lidya Kim var orada dedim Lidya Benim Lütfen ses çıkarma Kimsin sen oh, Tanrım Bu ses Benim Lidya Bil Bil Dışarı gel Lidya Seninle konuşmam gerek Lidya'nın bu vaktinde işin burada Üstelik bunca yıldan sonra Geçen yılların benim için önemi yok Değişmedim ben Görüyorum Hala düşüncesiz Hala gözü karasın Ya babam çıksaydı karşına Babanla annen uykudalar Lidya Sen de her gece burada böylece oturup Bu pencerenin önünde sabahlıyorsun Hı, Hayret doğrusu Nereden biliyorsun bütün bunları <gülüyor> Buraya defalarca geldim İlk gelişim değil ki bu Başkalarının evlerini gözetleme huyundan hala vazgeçmedin demek. Başka çarem yoktu. Seninle konuşabilmek için uygun bir fırsat kolluyordum. İşte buldun. Konuş ne konuşacaksın. Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Ama hiç uzatmadan tüm söylemek istediklerimi iki kelimeyle özetleyebilirim sanıyorum. Seni seviyorum Lidya. Eee? <gülüyor> Şimdi benim de sana seni seviyorum dememi beklemiyorsun herhalde Niye olmasın Bu çok saçma Aradan yıllar geçsin Senin ne yüzünü göreyim ne de haberini alayım Sonra da çık gel bana seni seviyorum de Doğru bile olsa artık ne önemi olabilir Belki haklısın Daha önce gelmeliydim buraya Ya da o zaman sana beni bekle diyebilmeliydim Olmadı Ama beni anlamalısın Lidya Buradan giderken sana hiçbir konuda söz verebilecek durumda değildim Çocuktum o zamanlar Ama şimdi... ...karşına çıkıp... ...seni seviyorum... ...benimle evlen diyebilirim... <gülüyor> dur değil dur... ...o kadar uzun boylu değil... ...sen hiçbir şey bilmiyorsun... <gülüyor> Nedir bilmediğim? Sen New York'tayken ben evde oturup seni beklemedim... ...hatta evden kaçtım bir erkekle... ...bütün kasaba biliyor bunu... Ben de biliyorum... Öyleyse neden geldin buraya? Çünkü... <gülüyor> bunu niye yaptığını bilmek istiyorum... ...geçen yıl duymuştum birisiyle kaçtığını... Babanın seni zorla geri getirdiğini. Çılgına dönmüştüm. Yüzünü bile görmek istemedim. Ama sonra düşündüm ki... Sen o adamı gerçekten sevseydin... Baban engel olamazdı sana. O adama gelince... O da seni sevmiyordu öyle değil mi? Sevseydi seni o durumda bırakmazdı. O adamla kaçmanın nedeni başka olmalı. Bana her şeyi anlat. Ne kadar iyisin Bil. Hatamı yüzüme vurmak şöyle dursun. Üstelik affediyorsun beni. Söz hakkı veriyorsun bana Bugüne kadar hayatımda hiç kimse bana senin gibi davranmadı Lydia Sus lütfen Babamın baskısına dayanamadım İçip içip beni dövmesine dayanamadım Nasıl olursa olsun ondan kurtulmak Buradan kaçıp gitmek istiyordum Ama bunu tek başıma yapabilecek kadar cesur değildim O adama sığındım Beni New York'a götürmesi için yalvardım ona Zor razı oldu Orada ayrılacaktık birbirimizden. O yoluna gidecekti. Ben de bir iş bulup New York'ta çalışacaktım. İşte o adamla bütün ilgim bu Bil. Tamam Lidya. Sana inanıyorum. Bundan sonra babandan korkmana, böyle şeyler yapmana gerek kalmayacak. Hiç yalnız bırakmayacağım seni. Sen istiyorsan tabii. İstiyorum Bil. İşte anne, sana her şeyi anlattım Anlayışla karşılaman beni çok mutlu etti Ama babam Babam ne diyecek bu işi Sen onu bana bırak Mutlu olmak için büyük bir fırsat çıktı önüne Babanın bunu engellemesine izin vermeyeceğim Sağ ol anne, sağ ol Hadi sen mutfağa git, babam şimdi gelir buraya Onunla yalnız konuşmalıyım Peki anne Tanrım Sen yardım et bize Bu sevgisiz adamın yüreğini yumuşat Dilini zehrini beyninin öfkesini al Merhametle doldur gönlünü Eli bize vurmak için değil Sevmek için kalksın Dili bizi kırmak için değil Tatlı bir söz için dönsün Tanrım bu sevgisiz adamın yüreğine Bir damla hoşgörü bir damla sevgi ek Sonra da izin ver yeşersin Yemek hala hazır değil galiba Biraz bekleriz aziyak şimdi hazır olur Ne demek biraz bekle Uyuşukla Biz Yemek yapmaktan başka ne işiniz var sizin? Tarladan şimdi döndük Lidya hemen tencereyi ocağa koydu ama Öyle mi? Bahane dünden hazır desene Benim bildiğim saat altı oldu mu yemek hazır olur Ama nerede? Yedikleriniz içtikleriniz gözünüze dursun Taç gibi otursun Miderinize zehir olsun Hıf. Sattığımız sütlerin parasını getirdiler mi? Evet Aycik Dur şuraya koymuştum Cimri Cimri adam Üdüp atlıyor elimize beş para geçecek diye Tanrım sen bu sevgisiz adamın ne sallanıyorsun hala Hadi ben para alayım İşte Aysek hepsi burada On Yirmi Yirmi beş İyi aşırmaya plan kalkıp Bana bak Mario Sütün fiyatını arttırmak istiyorum Ne dersin Sen bilirsin Ben bilirim tabi <gülüyor> Laf olsun diye söyledim zaten <gülüyor> ne, sıcak bu, ne sıcak bir gün Sana buzlu limonata hazırlamıştım Vereyim mi Retir Buyur Ancak İyi ver bakalım Bana bak kadın Hayatında ilk defa işe yarıyorsun. Isaac. Hmm. Seninle konuşmak istiyorum biraz Lydia hakkında. Eee? evlenmek istiyor. Bildiye bir çocukla. Bildiye kimmiş? Bu kasabada Bildiye birini tanımıyorum ben. <Gülüyor> New York'tan gelmiş. Jülü yeğeni. Walter Crapon'un oğluymuş. Walter be Rebecca oğlu, desene. Rebecca'nın Küstahlığın bu kadarına da pek doğrusu Bana bak Ben o Rebecca denen kadının oğluna Kız falan vermem anladın mı Neden Rebeka öldü Lütfen Azciak e, Biraz anlayışlı ol Çocuklar birbirlerini seviyorlar Birbirlerini seviyorlar demek Utanmadan karşıma geçip Bir de bunu söyleyebiliyorsun ha Lydia Lydia Buyur baba Aç kulaklarını da dinle Bir daha ne senin ne de annenin asından o bil denen adamla evlenme lafını incirtmeyeceğim anladınız mı? Evden kaçıp gitmeye de kalkarsan başına neler gelir biliyorsunuz Ama dur dur böyle bir şeye fırsat bile bulamayacaksın Bundan böyle tarlaya gitmek yok Gerekirse şu sandalyeye bağlarım seni Sen de kadın benden gizli bir şeyler yapmaya kalkarsan bacaklarını kırarım Utanmazlar Utanmazlar Böyle olacağını biliyordum Ne yapacağız şimdi anne e, Sakin ol diye sakin ol Ne yapacağımızı biliyorum ben Seni kendi ellerimle onlara götüreceğim Benim çektiklerimi çekmeni Bundan böyle mutsuz olmanı istemiyorum Korkma Lidya Baban içmeye gitti şimdi sabah kadar içer artık Sonra da sızar kalır Sabaha uyanır ancak Korkma kızım Biricik yavrum benim Senin daha fazla bu adamın elinde hırpalanmana izin vermeyeceğim Sevginizin arasına giren bu kapkara dikeni Gerekirse ellerimin paramparça olması pahasına yok edeceğim Korkma bir tanem Beni de düşünme sakın Ben her şeye katlanırım Yeter ki sen kocanın evinde mutlu ol Müzik Nerede bu cehennem olası Her yere baktım yok Yok Merya Merya neredesin İkisi bir olup kaçtılar mı yoksa Merya Merya Beni mi çağırdın Aymusyak Evet ya seni çağırdım Lidya nerede Tarlada ya da ahırda deme sakın Hiçbir yerde yok Yoksa bana bak Yoksa kaçtı mı Yo, yo, yo. Böyle bir şey cüret edemez Söyle Maria nerede bu kız Merak etme Asiyak Emin ellerde bir de gitti Evden kaçtı demek Bunu alışkanlık haline getirdi zaten Sen böyle bir şeye nasıl izin verirsin Bu gez farklı Asiyak Bu kez senden kurtulmak için kaçmadı Birbirlerini seviyorlar evlenecekler Evlenecekler ha Ben öyle san Gidip getireceğim onu Saçlarımdan sürükleyeceğim Sadece dayak yemekle de kalmayacak bu sefer. Tüfeğim nerede benim? Tüfeğim! Yanlarında bırakmayacağım bunu. Hiçbir yere gidemezsin. Bu kez ben engel olacağım sana. Kaybedecek hiçbir şeyim yok benim kızımdan başka. Onu sana çiğnetmem. Beni yıllardır ezdin kullandın. Gelin geldiğimden beri bu evde bir damla huzur bir damla sevgi bulamadım Kısamı da beni de bir köle gibi kullandın sen. Ben kaderime razıyım. Yine aynı eziyetlere katlanmaya razıyım. Başka çarem yok çünkü senin karınım. Ama Lidiya, iyi insanlarla güzel, onurlu bir hayata başlayacak. Hayır, yaşayacak. Seni bırakmam cesedimi çiğneyip gidersin ancak Çekil elimden Maria Elimden bir kaza çıkacak Hayır cesedimi çiğneyip gidersin ancak Maria sana çekil dedim Şimdi yiyeceksin şu sandalyeyi kafana Cesedimi çiğneyip gidersin ancak dedim Öyle mi Al Sen istedin bunu Sana çekil dedim Neden dinlemiyorsun beni Görüyorsun sinirim tebemde zaten Neden geliyorsun üstüme, üstüme Benim de var Kızım her önüne gelene kaçmasına izin mi vereyim? Hadi Maria Maria kalk artık Bu kadar naz yeter Maria Maria Kalkacaksan kalk Maria, Maria. Neyim var başından kan süzülüyor şakaklarına Dur, Dur Şimdi silerim onu ıslak bir beskü hazırlayayım Onu kırmalıyım başına Bir şeyin kalmaz. Süleyhi. nerede? Heh. İşte. Şu mendil ıslatı başına koydum mu? Tamam. Maria. Maria nasılsın? Niye cevap vermiyorsun? Beni bırakıp gidemezsin böyle. Beni yalnız bırakamazsın. Senden başka kimsem yok benim. Kendine gel lütfen. Oh. Oh. Çok şükür. Gözlerini açtı. Kendine geliyor. Sen... Buradasın hala. Ha, buradayım tabi. Başına o şeyi atmak istememiştim Maria. Ama sen üstüme gelince. Siyahını yok Ayşek. Gel. Gel şöyle dayan arkana. Biraz zingenirsen hiçbir şeyin kalmaz. Lidye'yi bırakacaksın değil mi? Ama Maria bunu yapamam. Başka biri olsa neyse. Rebecca'nın oğlu. Ne olmuş Rebecca'nın oğluysa? Sana söyleyemem bunu. Söylemene de gerek yok zaten Biliyorum nedenini Yıllar önce Rebecca'yı deli gibi sevdiğini Sonra da onun seni bırakıp Walter'la evlendiğini Ben her şeyi biliyorum Nereden biliyorsun bunları O zamanlar burada değildin ki Değildim Ama seninle evlenmeden önce anlatırlar bunları bana Doğrusunu istersen hiç önemsememiştim o zaman Nasıl olsa unutur Hatta belki beni sever diyordum Sevgimin yaralarını saracağından emindim. Ama sen hiç yaklaşmadın buna. Beni sevmek için hiç çaba göstermedin. Kızımızın doğumu bile değiştiremedi bunu. Rebecca'yı unutmadın. Durmadan içtin. Bu doğru değil Maria. Rebecca umurumda değil mi Sadece bana yaptıklarını affedemiyorum. Bir daha birilerini sevmeye, birilerine bağlanmaya cesaretim yoktu. Öyleyse aldatılmış olmanın üzüntüsünü, ihanetin öfkesini bastırmaya çalışıyordun içkiyle. Başaramayınca da öfkeni başkalarından çıkardın. Hiç olmayacak nedenlerle kavga ettin herkesle. Ama her şey başka olabilirdi. Bu senin elindeydi Ayziyak. Ne oldu Ayziyak? Neden kalktın? Nereye gidiyorsun? Lidya'yı bırak, engel olma ona. Geçmişte kalan şeyler yüzünden karartma onun hayatını. Ay Siyak dur dur gitme Beni bu durumda bırakıp gidemezsin Engel olmalıyım ona Engel olmalıyım ah, Yerimden kalkamıyorum bile Tanrım Tanrım sen durdur onu Kötü şeyler yapmasına İnsanları daha fazla üzmesine izin verme Tanrım Sen bu sevgisiz adamın yüreğini yumşat Sevgi ver gönlüne Bu telaş arasında dürbünle çevreyi güzetlemek olacak şey mi? Ceni bir şuraya bakın. Ayciyap geliyor. <gülüyor> Dürbünü verir misiniz kaptan? Evet. Evet o. Geleceğini biliyordum. Bize izin vermeyeceğini biliyordum. Korkma kızım yalnız değilsin. Seni alıp gitmesine izin vermiş. Siz babamı tanımıyorsunuz. Hayır Lidya. Onu en senin kadar tanırız bizde Yıllar önce birin annesi evlenirken de böyle engel olmaya kalkmıştı ama Birin annesi evlenirken mi? Neden? Ayziyan annemin ne ilgisi var? Ah, Hoşverin çocuklar şimdi uzun hikaye bu Sizinle de hiç ilgisi yok Hadi lafı uzatmayın Siz hanımlar içeri girin bakalım Bizim işimiz bu Hayır kaptan sizi yalnız bırakmayacağız Bir yeğenimizse Lidya'da kızımız bizim Eğer Ayziyan bu düğüne diyecek bir sözü varsa bize söylesin Bizimle paylaşsın kozunu Evet onun kavgası asıl bizimle Rebeka'yı kaçırdığımız günden beri düşmandır bize İşte yaklaştı Hayret Bu ne sakinlik böyle Gören de kavgaya değil düğün törenine geliyor sanacak Onun böyle durduğuna bakmayın Her an patlamaya hazır bir barut gibidir o Evet ama Ay şunun kıyafetine bak Onu ilk kez bu kadar şık görüyorum Hoş geldiniz Bay Bülent ...eğer buraya bizi tebrik etmek için geldinizse hoş geldiniz. Ama... ...Lidya'yı geri götürmek gibi bir niyetiniz varsa... ...hemen dönüp gidin buradan. Bundan evet. sonra Lidya'nın yanında ben varım. Hiç kimseye ezdirmem onu. Eğer niyetiniz buysa önce benimle dövüşmeniz gerek. Hayır evlat... ...kavga etmek için gelmedim buraya. İnsan hiç bu kıyafetle kavga eder mi? Tam iki dolar 45 sente aldım bunu. Doğru dürüst tek elbisem bu. Ee, neden geldin baba buraya? Sana diyecek biçim sözüm var Lidiya. Bana söyle ne söyleyeceksin? Yok. Kızımla aramda benim. Buraya geldi diyor. Hadi Lidiya. Hadi çekinme. İçki falan içmedim. Aklın başımda korkma. Buyur baba. Biraz daha yaklaş Gidya Gel seni şöyle bir kucaklayayım Şaşırdın mı? Haklısın İlk kez kucaklamak istiyorum seni Hadi ya Korkma Ben senin babanım Ne de olsa baban Dur Lidya Bu adama güvenim yok benim Hadi ya Biraz daha yaklaş Baba Baba Baba seni çok seviyorum Çok seviyorum. Ben de yavrum, ben de. Oh, rahatladım be. Keşke sana bunu söylemek için bunca yıl beklemeseydim. <gülüyor> Keşke daha önce bassaydım seni varıma. Sevgili kızım benim. Bak ne diyeceğim. Düğünümüze gelmeme bir izin verir mi? Hı? Koluna girip kocana ben teslim edeyim seni. Gidip anneni de getireceğim. <gülüyor> tabii baba, tabii. Tabii. <gülüyor> Bizi çok mutlu edersiniz Bay Rilert! Bak Lidya, bunları sana getirdim! Baba! Bu ne kadar çok para böyle! Bunların hepsini bana mı veriyorsun? Hey, oh baba, baba sağ ol. Ama bunu kabul edemem! İyi, öyleyse sen al Bil! Kızımın koca evine keyifsiz gitmesine izin veremem! Eğer bunları almaksan, düğünümüze falan gelmem! Maria'yı da getirme <Gülüyor> Peki Barbellet verin Çok teşekkür ederiz Bir şey değil evlat Ama senden bir ricam var Onu sev Çok sev Her zaman böyle korun Ben Lidya'ya iyi bir baba olamadım Sen iyi bir eş ol Bil Konrad Ayken'in yazdığı, Sevgi Özyurt'un çevirip radyoya uyguladığı Sevgisiz Adam adlı oyunumuzu dinlediniz.